Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 85. Bölüm Mustafa Necati Efendi bu yemek bahsinde sözünü şöyle devam ettirmişti. çeşitli devirlerinde başkent olmuş şehirlerde bu gibi adetler bulunuyor olmalı. Selçuklu'nun paytahtı olmuş olan Konya'yı da öyle gördüm. Konya'da misafir davet etmek bir mesele. Çünkü evin hanımının o kadar yemeği yapmaya, böreği baklavayı açmaya ne gücü ne vakti yeter. Mutlaka komşu kadınları yardıma çağırmak icap edecek. Konya'da bu yemek meselesini çok külfetli buldum. Hüsnü efendi, Mustafa Necati efendinin kardeşi. O da hoca mıydı? Hüsne efendi marangozdu. Marangozluk yapıyordu. O günlerde bizim valide Babül Mecidi'de yaptırdığımız eve Trabzanlı tahtadan bir merdiven istedi. Buralarda tahta merdiven pek adet değildi. Sağlam bir merdiveni ancak Hüsne efendi yapar diye kendisiyle görüştüm. Size böyle bir merdiven yapılacak. Yerini gördün, ölçüsünü aldın. Ne dersin? Üstadım, bu işi sizce nasıl yapsak iyi olur? E usta sensin Hüsnü Efendi. Söz senin, karar senin. Götürü usulde yapsak aceleye gelebilir. Acele olan iş sağlam ve güzel olmaz. Çabuk olsun denir ama... ...hem çabuk hem güzel... ...hem çabuk hem sağlam bir kazan da kaynamaz. Gel biz bu işi yevmiyle yapalım. Malzemeyi alalım, itina edelim. 15 riyal yemiye size uygun mu? Dedim ya usta sensin. E, peki kaç günde biter? Güzel ve sağlam olsun diye gün sınırı koymuyoruz. Kaç günde biterse. Heh, tamam ben razıyım. Ben de razıyım. Yarın malzemeleri alalım başlayalım. Peki dedik işe başladık. Bir gün gece yatsıdan sonra mescidi Saadet'ten eve dönüyorum. Bir de baktım evde usta takırtısı var. Eve girdim, baktım ki Hüsnü Efendi çalışıyor. Hüsnü Efendi, hayırdır? Ee, Yemiyeyin anlaşmıştık gece gece bu ne iş? Sabahleyin Valda Hanım rahatsızlandı, onu doktora götürdüm. Ben geldiğimde siz kütüphaneye gitmiştiniz, yani iki saat geciktim. Şimdi o iki saati doldurmaya çalışıyorum. <gülüyor> Aşk olsun Hüsnü Efendi, lafı mı olur? Ee, deftere 15 rial yazdık ama 15 riyallik iş yapmadık. Olmaz. Valide bugünlerde benim yanımda kalıyor. Valide yedirdiğim lokma helal olmazsa ibadetten feyz alamaz. Validenin kalbi çok hassas. Yediği lokmaya çok dikkat eder. Yediği lokma şüpheli oldu mu sezer. Validenin rahatsız ve huzursuz olmasına razı olamaz. Yine Hüsnü Efendi'nin bizde çalıştığı günlerin birinde İstanbul'dan mesleği marangozluk olan biri gelmişti. Görülecek bir işi varmış. Beni aramış. Eğinli marangoz Celal Usta'yla birlikte geldiler. Kahvaltı edilirken marangozluktan bahsediyorlardı. Celal Usta dedi ki. Biz kalfayken bir ustamız vardı. Derdi ki. Çocuklar usta kimdir bilir misiniz? Para kazanmasını bilen kimsedir. Celal Usta. İşin aslı oysa ben bu işte yokum. Bana sorarlarsa derim ki, usta yaptığı işten dolayı hayırlı anılan kimsedir. Usta yaptığı işi Allah'a beğendirmek için gayret gösterendir. Bak Hüsnü Efendi, bu dediğin elbette esas olanı. Ama insan parada kazanmalı, hakkını almalı. Ben de size şu soruyu sorayım o zaman. İnsan kendi için mi yaşamalı, başkaları için mi? Hem kendi için hem de başkaları için tabii ki. Eğer bir insan önce kendinin değil de başkalarının menfaatini düşünüyorsa, yaşatmak için yaşıyor... ...yaptıklarını bu ölçü içinde yapıyorsa, daha doğrusu Allah için, Allah'ın mahlukatına hizmet için yaşıyorsa... ...o zaman hakiki insan olabilir. Sen de işi iyice büyüttün Hüsnü Efendi. Mustafa Necati Efendi 40 senelik mücavirlik hayatında kendisi için bir ev değil... Bir kümes bile edinemedi. Fakat Müslümanların desteğiyle Kuba tarafında, harem-i şerife yakınca bir yerde 500 metrekarelik bir arsa üzerine, beş katlı koskoca bir rubat, bir misafirhane yaptırdı. Gerek kendisi, gerek Hüsnü Efendi, ümmetin hizmetine tahsis edilmiş bu binanın inşasında günlerce amele gibi çalıştılar. Herhangi bir beklentiye de girmediler. Gerçekten mübarek iki kardeşmişler. Allah için yaşayınca arada anlaşmazlık, mesele, sıkıntı da olmuyor galiba. Hayat bir anda bitiveriyor. Bir ara kütüphanede bir huzursuzluk vardı. Sıkıntılı bir günümdü. Bir anda Hüsnü Efendi karşıma çıkıverdi. Halimi anlamıştı. Üstadım nasılsınız? Hayırdır inşallah? Sizi üzüntülü görüyorum. Hüsnü Efendi, Hüsnü Efendi. Bu dünyanın üzüntüsüz günü mü var yahu? Üstadım, bir başvekil olduğunuzu tasavvur edin. Siz bir memleketin başvekilisiniz. Bütün vekillerin hataları, suçları, cinayetleri de sizden sorulur. Siz onlardan mesulsünüz. Başvekil de sizin gibi bir insandır. Yani? Yine de halinize şükredin üstadım. Beterin beteri var. <gülüyor> Doğru be Hüsnü Efendi. Allah şükür ki üzerimde sadece bir kütüphane yükü var. Ya bir de devletin derdini yüklenmiş olan bir başvekili olsaydım. <gülüyor> Haklısın ya. Hay Allah razı olsun. Rahatlattın beni. Hüsnü Efendi de Abi Mustafa Necati Efendiden pek farklı değil galiba. Yine bu Hüsnü Efendi ile Mina'da manalı bir karşılaşmamız olmuştu. Mina'dan Mekke'ye yalnız başıma dönecektim, öyle icap etmişti. Eşyamı aldım, çadırdan ayrıldım, yola çıktım. Küçük şeytana geldim. Orta ve büyük şeytana da atıp Mekke'ye ineceğim. Son derece kalabalık, girilecek gibi değil. Elimdekileri bir yere koyup taşı öyle atmam lazım. Lakin eşyam arasında mühim şeyler de var. Bıraktığım yerde bulamayabilirim şaşırıp kalmıştım. Allah'ım ne yapsam acaba diye düşünürken Hüsnü Efendi yanında bir gençle pedaolu verdi. Selamünaleyküm. Hayırdır inşallah üstat. Sizi Allah gönderdi. Eşyam var. Burası da çok kalabalık. Şeytanı taşıyamıyorum. Merak etme üstat. Eşyanı bize bırak. Git taşını at gel. Sonra da biz gidelim. Bundan kolay ne var? Öyle yaptık. Üç şeytanı da taşladık. Birlikte caddeye çıktık. Araba bulup Mekke'ye ineceğiz. O genç hemen bir merkep arabası buldu. Bindik. Tekerlekleri de lastik. Aynen otomobil gibi. Üstelik kaza yapma tehlikesi de yok. Rahat rahat Mekke'ye vasıl olduk. Oradan beni garaja götürdüler. Hüsnü Efendi'ye sordum... Dağ üstü efendi Allah razı olsun bana çok yardımcı oldunuz. Ee, bu gencin adı ne? Bu gencin adı mı? Evet. Bu gencin adı Hızır. Vazifesiyle, yaptığı hizmetiyle, cismiyle, ismiyle Hızır. Adı da Hızır. Allah'ım senin lütfun Kerem'in insana bu kadar mı yakın? Kul daralmayınca Hızır yetişmezmiş demek ki. İnanan insanın işi daha kolay oluyor galiba. Bilmem ki. Allah rahmet eylesin... ...Said Şamil Bey gerek Mustafa Necati Efendi... ...gerek Hüsnü Efendi'nin ahlakını çok beğenirdi. Dürüstlüklerine, vefakarlıklarına, edeplerine, terbiyelerine hayrandı. Peki bu ahlakı neye bağlardı? İkisi de helal süt emmişler derdi. Annelerine bağlardı. Bunların validesi Salihattan... Evliyaullah'tan bir hanım derdi. Öyle ananın da kıymeti bilinmeli ama, Zaten evlatları da bilmiştir. Ayrıca Said Şamil Bey, Zaman zaman sizin gibi iki aslan yetiştirmiş olan validemize selam söyleyin. Bizi de duaların da unutmasınlar derdi. Gelibollu yazıcı zade kardeşler gibi. Yalnız bu yetişmede hocaların hiç payı yok mudur? Olmaz mı? Var elbette. Lakin esas olan madendir. Malzemenin yetişmeye müsait olmasıdır. Verileni almasıdır. Mustafa Necat Efendi, Erzurum müftüsü Solakzade Sadık Efendi'nin talebesi. Hatta tek talebesi. Onun yanında katip olarak görev yapmış sevilen bir talebe. Talebe böyle olunca ya hoca nasıldır? Solak Solaksade Sadık Efendi, Erzurum'da herkes tarafından sevilen, sayılan mübarek bir insandır. Yanlış anlamadıysam, Mustafa Necati Efendi için tek talebesi dediniz. Tek talebesi dedim, çünkü yaşadıkları dönem harbi umumi dönemi. Harp sırasında hicretler var, savaş var. Gücü yeten, eli silah tutan cepheye koşuyor. Ders okuyacak talebe yok ki. Ki Sarıkamış Harekatı sırasında... Ortaokul ve lise talebeleri bile erzak naklinde görevlendirilmiş, haklısınız. Birinci Cihan Harbi'nde Rus ve Ermeni tehdidi üzerine göç ederek Kayseri'ye gelmişler. Sonra dönmüşler. Gurbet, hicret neyse yine bunlar atlatılır da... ...fakat daha sonra uygulanan şiddetli yasaklar her işe engel olmuş. Dini tedrisatın yasaklanmasından mı söz ediyorsunuz? Evet... ...Mustafa Necati Efendi şöyle derdi. Hoca Efendi bana müftülükte ders okuturdu. Ders esnasında odanın kapısını kilitlerdik. Sanki fetva üzerine çalışıyormuşuz gibi yalnızca fetva kitaplarını alırdık. Kapıcıya da gelen olursa haber ver diye tembih ederdik. Bazıları ''Hoca neden fazla talebe yetiştirmedi?'' diye sorarlar. ''Yahu ben katibi iken, en yakını iken... ...ancak böyle tedbirler alarak ders okuyabiliyorduk.'' ''Nerede kaldı dışarıdan talebe geleceği?'' Müftü Sadık Efendi de bu hale üzülür ve şöyle dermiş. ''Düşmanı gördük, göçler yaşadık. İşgalden kurtulduğumuzu düşünürken... Dinimiz, dini hayatımız işgal edildi. Gençlere dinimizi öğretmekten korkuyoruz. Adamı işten atmakla kalmaz, bir de sürgüne gönderip perişan ederler. Erzurum müftüsü Sadık Efendi gayet akıllı, basiretli ve dünya ahvalini iyi bilir bir zat imiş. Mustafa Necati Efendi anlatırdı. Erzurum'da o civarda yetişmiş veya başka yerlerden gelmiş, şehlik iddiasında bulunan bazı kimseler vardı. Bunlar konuşmayı iyi beceriyor, sade dil kimselerin gönlünü fethetmeyi biliyorlar, sohbetleriyle bir hayli dervişan topluyorlardı. Bunlar hakkında müftü efendiye sorardım. Şöyle derdi: "Ol, beni güna sok." Bunlar Şeyhül Evrat'tır. Şeyhül Evrat ayrı, Şeyhül irşat ayrıdır. Bunlar Evrat verirler, zikir verirler. Şu kadar salavat oku, şu kadar Allah de derler. Daha ne olsun hocam? Bütün şeyhler böyle yapmaz mı? Oğlum, şeyhin müridini irşat etmesi lazımdır. Şeyh, müritlerinin meselelerini halledecektir. En girdaplı, en tehlikeli... En mahrem, en ciddi suallerine cevap verecektir. Müridini oraya buraya gitmeye mecbur bırakmayacaktır. Şeyh, müridinin hem müftüsü, hem mürşidi, hem de ihtiyacı halinde sığınacağı penahı olmalıdır. Ben de bunu demek istiyordum hocam. Bütün şeyhler böyle değil midir? Dedim ya, beni günaha sokma. Ben sana ölçüyü anlatayım, kararı kendin ver. Daha başka bir ölçüde mi var? Oğlum, bazıları var ki her namazda günde kırk defa okuduğu Fatiha suresini tefsir edemez. Aciz içinde yani. Fatiha hakkında sohbet yapmaktan aciz olan bir kimse ömür boyu konuşsa ne çıkar? Ama kerametleri var hocam. Öyle güzel menkıbeler anlatıyorlar ki. Milletimiz maalesef menakıp aşığı oldu. Ayet-i kerime, hadis-i şerif okusan... Manalarını versen uyurlar. Fakat bir menkıbe anlat, uçmuş kaçmış hadiseden bahset, herkesin gözü açılır. Menkıbeler anlatan şeyhi, nereye oturtacağını bilemez. Müslümanlar için en tehlikeli hal, bir ferdin, cahil ve İslam'ın esaslarını yaşamayan bir kimseye teslim olmasıdır. Zira, derviş şeyhe ruhunu teslim eder. Onun haram dediğine haram, Helal dediğine helal der, dediğini yapar. Çünkü ruhunu veriyor. Binaneli hayırsa hayıra götürüyor, şerse şerre götürüyor. Allah muhafaza etsin. 85. bölümün sonu. Buç production.